Onların fünun müspete müsbete ve tabiat dedikleri muhkem kalalarını zîr-ü zeber etmişim. Onların en büyük dinsiz pelesoflarını hayvandan aşağı düşürmüşüm. Dinsizleriniz dahi içinde bulunan bütün Avrupa toplansa, Allah'ın tevfîkî ile beni o mesleğimin bir meselesinden geri çeviremezler. İnşallah mağlup edemezler. Madem böyledir, ben sizin dünyanıza karışmıyorum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 Güzel ve bakı şöyle bir sözü var: Zulmün topu var, güllesi var, kalası varsa hakkında bükülmez kolu, dönmez yüzü vardır. Ben de derim: Ehli dünyanın hükmü var, şevketi var, kuvveti varsa Kur'an'ın feiziyle hadiminde de şaşırmaz ilmi, susmaz sözü vardır, yanılmaz kalbi, sönmez nuru vardır.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 Ona müracaat ediyorum. İkincisi, Bu dünya çabuk tebettür eder bir misafirhane olduğunu yakînen iman edip bildim. Onun için hakiki vatan değil, her yer birdir. Madem vatanımda bâkî kalmayacağım, beyhude ona karşı çabalamak, oraya gitmek bir şeye yaramıyor. Madem her yer misafirhanedir, eğer misafirhane sahibinin rahmeti yar ise, herkes yardır, her yer yarar. Eğer yer değilse her yer kalbe bağırdır ve herkes düşmandır. Üçüncüsü, müracaat kanun dairesinde olur. Halbuki bu 6 senedir bana karşı muamele keyfi ve fevkal kanundur. Menfiler ile bana muamele edilmedi. Hukuku medeniyetten ve belki hukuku dünyeviyeden ıskat edilmiş bir tarzda bana baktılar. Bu fevkal kanun muamele edenlere kanun namına müracaat manasız olur. Dördüncüsü, Bu sene, buranın müdürü, benim namıma, Barla'nın bir mahallesi hükmünde olan Bedre karyesinde, hava için birkaç gün kalmağa dair müracaat etti, müsaade etmediler. Böyle ehemmiyetsiz bir ihtiyacıma cevabı ret verenlere, nasıl müracaat edilir? Müracaat edilse, zillet içinde faydesiz bir tezellül olur. Beşincisi,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 her zaman onlarla görüşebilir halbuki bir senedir hem amir hem nezarete memur hükümetin milliyece iki mühim zat kaç defa odamın yanından geçtikleri halde kat'a ve asla ne benim ile görüştüler ve ne de halimi sordular ben evvel zannettim ki adavetlerinden yanaşmıyorlar sonra taakkuk etti ki evhamlarından güya ben onları yutacağım gibi kaçıyorlar işte şu adamlar gibi edzası ve memurları bulunan bir hükümeti hükümet diyerek merci tanıyıp müracaat etmek kara akıl değil beyhude bir zillettir. Eski Said olsaydı Antara gibi diyecekti. Ma'ul hayati bidilletin zilletin ke cehennem ve cehennem bil izzi efharu menzili. Eski Said yok, yeni Said ise ehli dünya ile konuşmayı manasız görüyor. Dünyaları başlarını yesin ne yaparlarsa yapsınlar, mahkebe-i kübrada onlarla muhakeme olacağız der, sükût eder. Adem'i müracaatımın sebeplerinden sekizincisi, gayrimeşru meşru bir muhabbetin neticesi, merhametsiz bir adabet olduğu kaidesince, adil olan kader-i ilahi, layık olmadıkları halde ettiğim şu ehl-i dünyanın zalim eliyle beni tazib ediyor. Ben de bu azaba müstehakım deyip, sükût ediyordum.